986, numaralı konu, Eşab'ın birbirlerine kavun atmaları ve İbn-i Eşab'ın şakalaşması hakkındaki sözü, evet, Allah Resulü'nün Eşab'ı birbirlerine kavun atarlardı, fakat ciddi işlerde ise, gerçek kahramanlardı.